Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Muhterem Müslümanlar Nebe suresinden kaldığımız yerden tefsir ve maal dersimize devam ediyoruz. İnne yevmel kana miqata İnsanların iyileriyle kötülerinin nimet ehliyle cezalandırılacak olan insanların birbirinden ayrılacağı gün belli bir gündür. O gün gelmektedir. Kıyamet günü, hesap günü, mahşer saati. Ve insanların hesaba çekilip cennetlikler ve cehennemlikler diye ikiye ayrılacağı gün, tarihi, vakti belli olan bir gündür. يَوْمَ يُنْفَقُ فِي السُورِ فَتَأْتُونَ afwaca. Ne zaman ki sura üflenir, işte siz o zaman bölük bölük, grup grup, Geleceksiniz, gelirsiniz. Nereye doğru? Mahşer meydanına, yani toplantı meydanına doğru. Niçin? Amellerden, hesaba çekilmek için, ömürden, maldan, mülkten, yaşamdan, ibadetlerden, sorumluluklardan, Hesaba çekilmek için siz mahşer alanına doğru bölük bölük gelirsiniz. Ne zaman? Sura üflendiği zaman. Sur nedir? Sur bir alet. İsrafil adındaki melek sura üflemekle mükellef görevli. Öyle bir alet ki Üflendiği zaman bütün beşer korkuyor, ürperiyor ve ölüyor. Tekrar üflendiği zaman tekrar bütün canlılar, yani insanlar, cinler tekrar diriliyorlar. Öyle bir üfürüş. Ve bunun için allah Teala bir melek görevlendirmiş İsrafil adındaki melek. Öyle bir alet ki, sesi nasıl bir ses acaba, nasıl güçlü bir ses, dünyada o sesi duymayan kalmıyor. O ses öyle bir ses ki, o sesin... Etkisinden dolayı insanlar ölüyorlar. Yüksek sesle insan ölür mü? Ölür. Bugün de çok yüksek frekanslarla insanlara eziyet ediyorlar. Bazı toplama kamplarında ses yükselticilerle insanlara yüksek desibelli e, sesler yayınlanmak suretiyle insanlara azap ediliyor. O sesleri duyan kulak patlıyor. İnsan o yüksek sese dayanamıyor, insan kendini parçalıyor. O ses öyle bir ses. Sura üflendiği zaman çıkacak olan ses nasıl bir ses ki bütün beşer ruhunu veriyor. Kab ruhları kabz oluyor. Helak oluyorlar, ölüyorlar. Sonra ikinci üfürüş nasıl bir üfürüş ki? Daha önce ölenler ve dünya var olalı ölmüş olanlar, toprağın altındakiler tekrar diriliyorlar. Biri öldürüş, helak üfürüşü, diğeri ise hayat verici üfürüş. Biri öldürüyor, biri canlandırıyor. Öyle bir iki üfürüş. Ve bu aletin adı sur. Ve bu aleti üfleyen İsrafil adındaki melek. Allah bu olaylar olduğunda cennette müjdenenen müminlerden olmayı bize nasip eylesin. Cehennem azabından bizleri muhafaza eylesin. وَفُتِحَتْ اَسْسَمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا işte kapıları kapalı olan gök, kapılarını açar o gün. Subhanallah. Bu gökyüzünde kapılar mı var? Görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Ama bu kapılar var. Bu kapılar nasıl bir kapı? Mahiyeti nedir? Neden gözle göremiyoruz? Gözümüz buna müsait değil. Ama bu gökyüzünün, gök katmanlarının, 7 kat semanın kapıları var. Buna bir örnek verelim. Mesela uzay araçları, atmosferi geçip de uzaya yükseldiklerinde, Ay'a falan gittiklerinde, bunu direkt olarak, atmosferi direkt olarak geçemiyorlar. Geçerseler paramparça olurlar, yan, yanarlar. Oradaki deveran, oradaki akım, oradaki gaz yoğunlukları vesaire, Oradaki sürtüşmeden e, hasıl olan sıcaklık, bütün bunlar uzay aracını yakıyor. O yüzden bunu bilen bilim adamları uzaya araç gönderirken, o araç dünyanın etrafını böyle bir defa dönerek atmosferi çıkıyor. Yani o atmosfer yoğunluğunun akımı yönünde ilerlemek suretiyle yavaş yavaş yani bir e, yuvarlak tam bir daire değil ama e, şöyle dışarı doğru açılan bir daire şeklinde araçlar dönmek suretiyle uzay uzaya çıkıyorlar. Girerken de aynı. Direkt giremez yana. Illaki belli bir eğimle girecek ve dönerek etrafında dünyanın etrafında dönmek suretiyle içe doğru atmosferin dünya semasına yakın tarafına doğru yaklaşmak suretiyle yavaş yavaş inecek. Yoksa inemez. Bu bir kapı mıdır? bu bir kapıdır tabii ama Allahu Teala'nın nitelemiş olduğu, haber vermiş olduğu kapılar hangileridir? Onlar biz gözle görmüyoruz. İşte o gün değerli müminler o kapılar açılacak. O kapılar açılacak. Gökyüzünün kapıları açılacak. Wasuyiratil cibalu fe kanat saraba. Dağlar Yerinden yürütülecek Ve paramparça olacak Toz toprak olacak Dağlar yerinden yürütülecek Yerinden kaldırılacak Savrulacak Pamuk gibi oraya buraya Atılacak Ne zaman? Kıyamet koparken İnne cehenneme kânet bir suade Kıyamet koptu İnsanlar bölük bölük hesap vermek için mahşer alanına, toplantı alanına geldiler. Ne oldu? İnsanlar artık hesap verecekler. inne cehenneme kânet mir saade. Muhakkak ki cehennem kendi ehlini adım adım takip ediyordu adım adım takip ediyor. Kendi ehlini. Ve onları yakalayacak. Ehlini yutacak. Sanki cehennem kendine girecek olan insanların peşinde bir avcı gibi dolaşıyor. Onları kontrol ediyor. Ne zaman gelecek? Ne zaman olacak da bu cehennem ehli cehenneme girecek diye bekliyor ve bunun gözetimini yapıyor bunun yolunu gözlüyor allah Teala cehenneme insanları cehennem ehlini atıyor öyle atıyor öyle atıyor ki o kadar atılıyor ki helim tele'ti diye soruyor cehenneme sen doldun mu ey cehennem doldun mu sana çok insan attın helmin mezid diye cevap veriyor daha fazlası var mı? Dolmadım. mı? Daha fazlası var mı? Gönder. Yani. Şimdi demek ki cehennem kendi ehlini gözetiyor, bekliyor. Onların kendisine gireceği günü adıta dört gözle bekliyor. Allah korusun cümlemizi. Littagıyne <Sessizlik> <Sessizlik> me'abe Haddi aşanlar için bir sığınaktır, bir cezalanma yeridir. Bir azap görme yeridir. Haddi aşanların, Allah'a asi olanların, Allah'ın emirlerini sürekli çiğneyenlerin, asla ıslah olmayanların, tövbe etmeyenlerin, kalpleri kas katı olduğu halde ahirete göçenlerin, sığındığı, girdiği, azap gördüğü yerdir. Cehennem. Labithine fîhâ ehkâbe İşte cehenneme girenler orada çok uzun dönemler kalırlar. Çok uzun. Ehkâb, hokup. Alimler bu konuda diyorlar ki, bazı rivayetlere dayanarak hokup, 80 yıldır diyorlar. 80 yıl. Bir yıl 12 aydır. Bir ay 30 gündür, 29 gündür. Her gün bin ay kadar uzundur. Yani. Öyle bir gün ki, bir yıl, bin yıl kadar, yani bir gün, bir gün, ahiretin bir günü bin yıl kadar uzundur. Bu ne demek? 80 yıl kalıyorsun, 80 yılın her günü bin yıl gibi. Çok uzun bir zaman. Allah korusun. Bir de cehennemden hiç çıkmayacaklar var. Cehennemden hiç çıkmayacak olanlar kimler? Kafirler. Allah'a ortak koşanlar. Yani Müslümanlık dininde, İslam dininde oldukları halde Allah'a ortak koşanlar da cehennemden hiç çıkmayacaklar. Allah'a ortak koşmak ne demek? Yani Allah'ın yaratmış olduğu canlı cansız herhangi bir varlığı ona benzer görmek. Onun işlerine ortak görmek. Onun bir işini, onun yaratmış olduğu bir varlıkla beraber yaptığını düşünmek. Onun o işine yaratmış olduğu varlıkların yardım ettiğini veya ona benzer bir takım işler yapabileceklerini düşünmek. Bu şirk. Örneğin, yağmuru Allah yağdırıyor. Bir insan derse ki yağmuru falanca şahıs yağdırıyor, o şirk oldu. Yani Allah yağdırıyor ama bu seferki yağmuru da falanca şirk kişi yağdırdı dese, veya felanca bulut yağdırdı dese bulut yağdırdı yağmuru dese Allah'ın alakası yok kardeşim yağmur yağdıran buluttur dese o da yağmurun sebebi olarak bulutu gördüğü için Allah'a ortak koşmuştur. Çünkü neden? Ya bulut bir sebeptir. Onu yaratan Allah. Bu olayın arkasında kim var? Allah var. Biri dese ki Allah bu insanları varlıkları yarattı ama felanca felanca varlıkları da bu börtü böcek falan vesaire bunları da tabiat yarattı. Canlı organizmalar kendi kendine oldular Allah ile alakası yok dese bu da şirktir. Hepsi Allah yarattı ya. Allah'ın yaratma fiiline hiç kimseyi hiçbir varlığı ortak göremeyiz. Allah'ın rızıklandırma fiiline hiç kimseyi ortak göremeyiz. Bir insan dese ki ben felanca kişi sayesinde yaşıyorum. Bakın ben bana ekmeği felanca patron veriyor. Patron olmasa ben yaşayamam ölürüm. O beni rızıklandırıyor dese bu da şirktir, küfürdür. Ne diyecek? Doğrusu nedir? Doğrusu patron, benim rızıklanmamda bir vesiledir, bir araçtır. Bana rızkı veren Allah'tır. Patron bir sebeptir, bir vesiledir, bir araçtır diyecek. Evet. Biri dese ki, bana felanca doktor şifa verdi. Bu da şıktır. Neden? Şifayı veren Allah'tır, doktor bir sebeptir. Bir dese ki balan şifayı felanca ilaç verdi. Bu da şirktir. Neden? Şifayı veren ilaç değil, Allah'tır. İlaç nedir? Bir sebeptir, bir araçtır, bir vesiledir. Evet. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Biri dese ki anne de rahmine konan çocuk anne rahminde olan yumurtayla babadan gelen sperm'in döllenmesiyle meydana geldi bu şekilde onlar bu çocuğu yaratmış oldular haşa şirktir neden onu yaratan Allah'tır yumurta da bir sebeptir siperm de bir sebeptir onları o şekilde yaratan dölleyen Allah'tır böyle bileceğiz Allah'ı inkar edenler cehennemden asla çıkmayacaklar. Allah'a ortak koşanlar cehennemden asla çıkmayacaklar. Çirk koşanlar. Bunun haricinde sevapları günahlarından ağır basanlar cehenneme girecekler ama bu onlar belli bir müddet azap gördükten sonra cehennemden çıkacaklar. Bir havuz var, o havuza dalacaklar. Yanmış olan vücutları, derileri hiç yanmamış gibi pampak olacak, tertemiz olacak. İz kalmayacak. Cehenneme hiç girmemiş gibi olacaklar. Tertemiz olacaklar, cennete gidecekler. Neden? Çünkü Allah Onların amellerine, onların gayretlerine, onların ibadetlerine saygılıdır. Onların hakkını vermek ister. Allah'ın affetmediği günah ikidir. İkidir. Bir üçüncü daha var onu da söyleyeceğim. Bir inkar, küfür. Bunu Allah affetmiyor inkar etmeyi Allah affetmiyor. İki, kabul ettim ama senin yaratmış olduğun bazı varlıkları da sana ortak gördüm dediğin zaman bu da şirk oluyor. Allah bunu da affetmiyor. İki oldu. Üçüncü af edilmeyen bir günah var. O da insan hakkı. Kul hakkı. Hatta hatta hayvan hakkı. Hayvan. Evet. Bunlar haktır. Hayvan. hayvan hakkını açıklarsan Evet. Yani hayvan hakkı nedir mesela? Evinde neyin var? Atın var. Kedin var. Köpeğin var. Bunlara bakıyorsun. Aç bırakıyorsun. Eşeğin var affedersin. Üzerine fazla yük vuruyorsun. Dayak atıyorsun. zulme diyorsun, işkence ediyorsun. Yolda gördün kedi şurada duruyor, taşı vurdun kediye. Ne alakası var? Niye vuruyorsun? O da Allah'ın yaratmış olduğu bir varlık. Onun da yaratılma sebebi var, gayesi var. Onun da bu dünyada bir rolü var, bir sorumluluğu var. O boşuna yaratılmış değildir ha. Hiçbir şey. Börtü böcek, bit, pire dahi hak edersin. Boşuna yaratılmış değilim. Hepsinin bir hikmeti var. E tabii ki haşeratla mücadele ediyoruz. Efendim bu ne olacak? Bu caiz. Neden? Senin hakkını, yaşam hakkını engelliyorsa, sana zarar veriyorsa, yaşamanı engelliyorsa o zaman ihtiyacın kadarı caiz. Gidip de dağlarda gezen bir kurdu öldürmene gerek yok. Yani bu kurt eğer sana devamlı yerleşim bölgesine geliyor, koyunlarını parçalıyor, seni insanları yiyor, insanları parçalıyorsa o takdirde senin buna hakkın var. Ama gittin dağın ortasında gezen bir hayvan. Ona zarar vermeye hakkın yok. İnsan hakkı, kul hakkı, hayvan hakkı affedilir mi? Allahu Teala hak sahiplerine bunu soracak. Hak sahipleri, haklarını helal ederseler olur. Etmezseler ne olacak? Etmezseler değerli kardeşlerim, Allah seni cennetine koymak ister, isterse bir şekilde o hak sahibini razı edecek senden. Sen buna razı ol, seni cennete koyacağım. Sana şu kadar mükafat vereceğim deyince o hak sahibi, yarabbi razı oldum. Helal olsun diyecek. Bu şekilde Kul hakkından da kurtulma imkanı var ama Allah bunu herkese yapmaz. Çok güzel amellerin varsa bir yerde hata ettin, kul hakkına girmişsin, fark edemedin, oldu bir şey efendim. O takdirde allah Teala senin diğer güzel amellerine bakarak böyle bir yola başvurabilir. Diğer kulu razı etme suretiyle hakkını helal etmesini sağlayabilir. Çünkü Allah senin amellerine bakarak seni cennete koymak istiyor. Ama değerli kardeşlerim bu durum genel bir durum değildir. Sakın ha insan hakkına girmeyelim. Hayvan hakkına girmeyelim. Bu, bunlar çok tehlikeli. Ve Allah'a ortak koşmayalım. Bunlar çok tehlikeli. Diğer günahlar af edilme imkanı var. Bunlar çok zor. Bunlar çok zor. Bunlardan özellikle uzaklaşalım. Derslerimize değerli kardeşlerim erken gelelim ki bu derslerimizden azami istifadeyi sağlamış olalım. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepimizi cennetliklerden eylesin. Cehennem narından azat eylesin. Allah hastalarımıza şifa, boşlarımıza eda nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alamin. El Fatiha.